teknolojisiyle 1971 yılında kurulmaya başlanan Elazığ FerroKrom Fabrikası 1976 yılında ikmal edilmiş ve birinci fırın 1977 yılında. ikinci fırında 1978 yılında üretime açılmıştı. Proje maliyeti 211 milyon altı falan falan. Elazığ FerroKrom Tesisi teşebbüsü ele alındığı vakit alışla geldiği üzere evvela kurulttan bir teknik Ne alışkanlığı. Sene artık 70. Fakat kısa bir müddet sonra Batı Almanya'nın Ankara günkelçisi e, Tanyelioğlu'nun ziyaretine gelerek bu Etibank Gena anladım burada. Siz el halında bir ferrokrom fabrikası kurmak üzere kurup teklif ister misiniz? Bu teşebbüsünüz doğru değildir. Siz ferrokrom üretmeye başlarsanız bize kron cevheri için ihraç etmez olursunuz. Hem de rekabete başlarsınız. Bunlar ise dostluğunuza gölge düşürür. Der. Tanyelioğlu da bir pasta yalnız bir kişiye ötekiler yutkunarak seyrederse bunda devamlılık ve dostluk olmaz. Dünya ferrokrom ve çelik tüketimi yıldan yıla %5 artıyor. Bu artıştan bizim de pay almamız lazım. Hiç üzülmeyin. Sizin krom gelere ihtiyacınızı da karşılamaya devam ederiz. Kromit yataklarımız fazlasıyla yeterlidir. Karşılıklı menfaatlere dayanan bir dostluk daha uzun ömürlü olur. Cevabını verin. Bu söz üzerinden bir ülkelçi kırmızı olur ve bir şey demeden ayrılır. Kuruptan bunu kesilince Japonlardan teklif alınır. Devam edip gidiyor. 1977'de de. 1972 yılından itibaren şart kronları işletmesi MSS'sine bağlı bir şantiyon olarak kuruluyor. Ve 77'de üretime açılan Elazığ'ın ferro krom fabrikası. Neyse. Federal Armanya birçok tehdidi budur. Türkiye'de komando kamplarının pıtrak gibi bittiği dönem bu dönemdir. Pıtrak gibi komando kampları bitmiştir. Türkiye'nin en önde gelen krom politik kurmayı alpaslan Türkeş'tir. Onun detaylarına e, birazdan e, girme imkanımız olacak. Bu kadarcığını şimdilik anlatalım. Buradan Baykal'ın hikayesine geçerim Deniz Baykal. Adli Pekcik'e bir söyleşisi var. Deniz Baykal çünkü önemli bakanlıklarda, mevkilerde bulundu. Tarihini, tarihini şuradan sanıyorum vuracağım. Tarihini sanıyorum şuradan vuracağım tabii 25 Eylül 1978 tarihli Milliyet gazetesi, maden yasası konu. Konup Deniz Baykal, Enerji Tabi Kaynaklar Vakanı. Baykal, maden konusu diyor başka türlü, kromda başka bakırda başka türlü. Ve diyor ki bakır konusunda bakır ithalatı yapma durumunda gözüküyor. Önümüzdeki yıllarda bu konuda ithalat çok büyük ölçülere çıkacaktır. Niyeyse, onun cevabını vermiyor ve şunu söylüyorum. Boraks tuzları, Türkiye bor tuzları bakımından oldukça zengin bir ülke. Dünyadaki tüm bor tuzlarının %67'si Türkiye'de bulunuyor. Dünyada bor yatakları bakımından en zengin ülkeler arasındayız. Hatta en zenginiyiz. Buna karşılık dünya bor piyasasını yönlendirme durumunda değiliz. İpekçi, rezerv olarak dünyanın en zengin ülkesi söyleme. Evet. İpekçi, üretim olarak kaçıncı sırada gözüküyoruz? Üretim olarak değil, rezervi %67'si bizim, dünya rezervi. Üretimin %20'si bizim. Boraks piyasasını Türkiye dışındaki firmalar yönlendiriyorlar. Hatta boraks rezervi olmayan bazı ülkeler, dünya boraks fiyatlarını, boraks piyasasını yönlendirebilecek bir etkinliğe ulaşmış gözüküyorlar. İngiltere böyle bir rol oynamakta. İngiltere'de önemli bir boraks rezervi yok fakat dünya boraks piyasasını İngiltere yönetiyor. Bu etkinliğini de boraks rezervime sahip olan ülkelerin çeşitli yönlerle, çeşitli mekanizmalarla denetim altına alabilmiş olmaları sayesinde başarabiliyor. Diyor ki o da pazarlama bakımından pekçe <Gülüyor> Pazarlama bakımından, oradaki şirketlerle yaptığı anlaşmalar bakımından bunları yönlendirebiliyor. Türkiye'nin dünya boraks piyasasında gerekli iyi görebilmesi için öklet dünya piyasasına ciddi ve tek satıcı ünviyatıda girmesi e, gerekir. E, devam ediyor e, boraks anlatımına. Ondan sonra tabi e, bu uzun bir e, söyleşi, e, bu e, petrolle ilgili etkinler var. Tarihe dikkat edin. 78 ve Borax da İngiltere'nin Türkiye'deki düzenekleri konusunda Baykal ağzından kaçırıyor bazı şeyler. Adli pekçinin maden konusuna girmesi kimin teşvikçiliği olduğu için önemlidir. Yani e, bunu incelemek gerekir. E, ondan sonra e, bu konuya acaba ne kadar eğilecekti? Buradaki mesele neydi? Ve e, boraks üzerinden mekanizmanın bir yanıyla bu şekilde deşifre edilmiş olması bir ihtiyatsızlık mıdır? Bunun üzerinde durmak gerekiyor gene tabi Portekizli e, ama insan bankası olarak çalışan Malatya Elazığ hattından bir tetikçinin çıkması da son derece e, e, önemlidir. E, o dönem madenlerle çok içli dışlı olan bazı insanların da adı geçmişti sorularda da sonradan unutuldu. Yani şimdilik bu kadar diyoruz. Bu, bu konu da çok fazla eee tabi e, girmek istemiyorum. E, zaten o konuda sen bayağı yazdın. Tabi ki Şimdi eee e, hainlerden şeyi defa de, diyorum bak. Bercili'nin madenle Tabii, tabii. bu önemli. Şimdi şöyle bir durum var. İş Bankası bu bölgeyi ele geçirdikten sonra itibaren milli üzerinden bana kaldı. 21-12-1924 tarihiyle 1938 tarihi arasında Atatürk'ün 2 ve 4 numaralı hesaplarından inönüye yapılmış şahsi ödemeler var. Muntazam. Hayal. Önce bin lira, sonra 2000 bin lira. Hep denilir ya, işte Atatürk çocuklarını düşünüyordu, inan öldürülecek diye işte onlara miras bıraktı. Yalan. Yalan çünkü düzenli ödemeler var. 1 Ekim 37'de de bu rakam üç bin Toplam olarak İnönü'ye ödenen para, İkin iki nolu hesaptan 300 bin lira, başka bir hesaptan 65 bin yüz lira. İsmet İnönü'ye 35 bin yüz lira, Özel hesaplar niye ödenmiştir? Cumhuriyet'in cevap vermesi gereken önemli sırlardan biri budur. Çünkü devlet işi olsa örtülü ödenekler. Oradaki kendi parasından, bu kendi parası. Öldüğü zaman da bir buçuk milyon parası var. Kendi parası. tabii. %2 paraya göre de, Hiç, hiç, çok yok. büyük. Olacak gibi değil. Atatürk'ün İş Bankası'nda, Atatürk'ün İş Bankası'nda 62.900 iki bin dokuz namah var elli altı hissesi var de bir milyon civarında parası Mustafa Kemal İş Bankası'nın kurucusu, hissedare, destekçisi, koruyucusu müşterisi, kurucuları ve ilk meclisini e, e, belirmeye miydim? Peki İş Bankası'nın Deutsche Bank ortaklığı Deutsche Bank'taki bu şansların varlığı bu Nazi İmparatorluğu'nu finanse edenlere i̇tibar milli üzerinden de ortaklık veriyor. kimlerle ortak yapar? Soruyu soruyorum, olduğu gibi bırakıyorum. Ve bir örnek daha. Doğudaki insanlar hep ihanet içerisindedir, böyle söylenir. Atatürk'ün en yakınlarından biri, Sami Güzbe. Cumhuriyet'in en etkili kişilerinden biri, Atatürk'ün dişçisidir, yanından bayılmaz ki. Bahriye subayı. Nişantaşı'daki İngiliz karargahındaki zabitanla temas, siyolist cemiyetine propaganda, İtalyanlara casuslu. ordudan atılmış heyat tarafından, bir daha devlet memuriyatına giremez, Atatürk dünyadan hiç ayrılmalı. Eskildi bir e, kişiden bahsediyoruz, hakkında resmi karar var. İngiliz İntelijen Servis'in orta yerinde. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar. Yani, şey sahip ile ilgili, e, ben zaten görüşlerimi her yerde anlattım da, yani onun üzerinde dururken, buranın üzerinde de biraz durmamız e, şart. Rumlu. bu. E, onun yanı sıra, bir bilgi daha vermek istiyorum. Amerika, Amerika, kromu yüzde yüz ithal ettiği için kritik maddeler, stratejik maddeler kapsamında kaybedilmesi durumunda uğruna savaşacağı maddeler arasında krom vardı. Hamad de GNK'nın kontrolü. Stok programına da dahil etti. 1950'de, bu Harry Magnoff'tan bir bilgi. Çok önemli, başkana sunulan bir rapordan var. Pirinçlik üssürü, orada Sovyetlerle ilgili filan değil. Pirinçlik üstü orada krom politikle, bakır politikle oranın bildiğimiz bilmediğimiz zenginlikleriyle ilgili oraya, oraya kurulmuş bir heyruadır, bir üst. Tıpkı Mardin'deki üst gibi. Tıpkı, tıpkı e, e, Malatya'daki üst gibi. O sanıldığı gibi üstü. Soğu Savaş'la ilgili filan değil. Oradaki e, yapıyla yapıyla e, Türkiye'deki işlemlerini 1924'te yeniden sürdürmeye başlayan Deutsche Bank her şeyden önce Alman yenilgisi sonucu yitirdiği durumunu yeniden kurmaya çalışmış. Bu da İş Bankası'nın yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Kısa süre sonra da Türk hükümeti için gerekli tüm demiryolları, donanımları Deutsche Bank'ın yardımıyla üretilmiş. İrki Dünya Savaşı sırasında yeraltı kaynaklarının belli başka bölgelerini e, yani işte Ergani'yi, Bavi'ye kara aydın tutan kurup Türkiye'deki durumun yeniden güçlenmesini bu sayede sağlamıştı. Deutsche Bank e, Ergani Bakım Tüy şirketini e, kurdu. İşte söyledik İş Bankası kişiler. İş Bankasının Hamburg'ta da bir şubesi açıldı. Gelar bayağı bir Bir tane de İskenderiye'de açtılar. E, yani e, hikaye bu. Kimler kimlerle birlikte görünüyor? Nedir bu? Bu da bir Doğu Üniversitesi meselesi vardı. Detaylarına çok girme olanamız yok. Fakat e, doğuda. Elazığ'da madem meteoroloji üzerinde bir üniversite kurulması başlangıçta planlanmıştı. Raporlar, gelişler, gidilmişler. Celal Bayan bunun için toplanan kaynakların hepsini Ege Üniversitesi'ne aldı. Ve ondan sonra malum Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni Amerikalılara kurdurlar. Amerika Nebraska Üniversitesi modelinde Erzurum Atatürk Üniversitesi kuruldu. Erzurum Atatürk Üniversitesi'de NATO komutanlarının ziyaretgahı oldu. Erzurum'dan hiç ayrılmazlardı. Mesela NATO Müttefik Kuvvetleri komutanı gelip burada Erzurum, kahramanı Nene Hatun'un bile elini öpür. İhtiyaç olursa tekrar Ruslara karşı savaşır mısın? Ben de yaparım demiştim. Ne desin? Niye? <gülüyor> nene Hatun. Ve şunu yaptılar, Kürt milliyetçiliği üzerine de, Türk milliyetçiliği üzerine de e, kimlik üzerinden çalışmalar Erzurum Atatürk Üniversitesi üzerinden Yani o çatışma kültürünü besleyen en önemli e, akademik kaynaklardan e, e, biri, Nebraska Üniversitesi modeline göre kurulan. Çünkü Amerika'dan çok sayıda heyet geldi, Nebraska üzerinden. Onlar tarafından e, e, kuruldu. E, 1950'de Demokrat Parti'nin o kadar hızla örgütlenmesini sağlayan e, iddia terakki. Demokrat Parti iddia terakkiyi kurmuştur. İddia terakkinin teşkilatı mahsusasının önde gelenlerinden Fuat Köprü'den tutuldu, katibi ne kadar Anadolu'da pıtrak gibi dört senede örgütlenmesini sağlayan onu iktidara taşıyan güç yegane güçtür. İddia terakkidir. Bunu böyle bilsin insanlar. Tepeden inme kurulmuştur bir komitadır, gizli komitadır, kongresini bile yapmamıştır. Adnan Menderes'i atama yoluyla getirmiştir. Grup içindeki krizler önlenmiştir. Ee, ve e, tam bir komitacı işidir. Detaylarına e, giremiyoruz, merak edenler bunları araştırıp bulurlar. Kongre olmadan nasıl demokrasi oluyor? Ve e, 1950 yılında ne acıdır ki Sayın Musi'nin İslam yolunda e, çalışmalarından dolayı işte e, Bayar'a başarılar dileyen bir cumhurbaşkanına Kelgirafu vardı, saçını düzeltme. O da teşekkür etmişti. Benim söyleyecek nerafu mu var öyle ki? Bayaran niteliği herhalde? Teşkilatı masulsaydı yakından bilen, Yani dâhçalarla yakından bilen Ya tüm zaman herhalde herkesten iyi bilirdi. Bu da e, bölgeyle harmanlanmış. üstelik bölgeyi çok iyi bilen din adamlarının bile e, niteliğini e, e, açık ortaya koyuyor. Yani de en azından basit e, maden üzerine e, en ufak işte. E, yetenekleri bile e, ortadan kaldıran, e, o yetenekler e, e, ilerlemesini e, engelleyen, geciktiren güç, güçler bileşkesi, orada bir maden ve metalurji merkezi kurulmasını da engellemiştir. Bugün de bildiğim kadarıyla yok. Sosyoloji var, tarih var, makine var, ne ararsanız var. Dünyanın en zengin maden o, Üniversitelerin hakikaten bu ilişkileri çok enteresan Mesela Kolomya Üniversitesi Şili'de bakır madenlerini ortak değil. Tamam. Kolomya Üniversitesi bir de alaka yani. Değil. Bugün bütçemizden üniversite okumaya giden bir Değil. sürü insan var. Ama böyle üniversitesi incelediğim zaman Şişli'deki sömürüden payolan bir üniversitedir. Değil. Bakın şöyle bir durum var. Ee, İsvet kralı, İsvet veli attı. 1934'den Mustafa, e, Mustafa A, A, 6. Adam Atatürk'ü ziyaret etti. Yediler, kişiler konuştuklar, ne konuştuklar. Hayır, İsvet burayı çok sever. Kron politiğine de çok ee, o da önemli bir yatçıydı. E, Çektiler, gittiler. Yıllar sonra Ahmet Necdet Sazar döneminde tekrar yatırır bu ayak kraviyet parlası. Büyük yaz, o dönemdeki menü neyse belahta ikametle aynı menüü sever ikametci. Ağırlamayı da de devletli bir aile yaptı. Osmanlı hanedanına mensup bulunan Kadişah torunları özel bir otelleri var Ege'de. Orada. Emektaşlik, tasavvuf. Bunlar görmek. Çok çalışmış. Çok çalışmış. Bu süreçle ilgili çok bir şey var sonrasında. Daha önce Serkan büyümüş. Erdane bölgesinde İsveç kralının ilişkileri ve orada ortaklıkları var galiba. Şimdi şöyle bir durum var. İsveç'teki en büyük kromla ilgili fabrikayı Elazığ'ın bir yatırımcı grubu satmaktır. Bu nasıl mümkün oluyorsa, hangi ilişkiler hağı varsa bunlar tabii araştırılacak. Her şeyi de biz araştırmayacağız tabii. İnsanlar da araştıracaklar, peşine düşecekler. E, bu arada hemen Bayan'ın ABD gezisinden bahsetmek lazım. E, oradaki temasları, Yahudi lobisiyle temasları, iş adamlarıyla temasları, Amerika'ya övgüle bir de bulamıyorum. Ben okumaya bile, e, burada gerek görmüyorum. İnsanların tahammül edeceğini de e, e, düşünmüyorum. E, Burada tabii balelerler de listeler var. Dıştır mesela dikrap, Mardrosyan var. Vali diyorum, pardon. Elazığ bale bir vilayeti Vali muhabiri Erkan'da da bulunmuş. E, buna benzer isimler var. İbrahim Bayacıyan var, burada bulunmuş. Ne tanımıyorsun? Bunlar, bunlar var. Mesela önemli isimlerden biri, Mehmet Mehmet Mustafa, bilgi şeyi, asıldı Ermeni e, tercüreden. Eyi aradılar şimdi göreceksiniz. Ula ee, işte, edildi Yemir pencere bu tasminin temin Ha vasiyeti. Kardeşim Cevdet. 1920 tarih vasiyet. Çocuklarının tahsilini temin üzerinden işte yazıyor uzatmıyor. Çocukların tahsilini temin e, temin edemeyeceksiniz. Binerele yan yana gitmeyecekler. Çocukları size soruyor. Yan Aryans İsrail etmekleri var. Oraya oraya dersinler. Çocuğunu Aryans İsfailet emektebine versinler diye vasiyette e, bulunuyor. Ben bunun üzerine iştiriyorum yapmayacağım. Deminden beri zaten meseleyi anlatıyorum. O bölgedeki yapılanmanın bağlantı noktalarında, temas noktaları da anlatıyorum. E, Ama şey söyleyeyim yani, ya, bu vasiyeti kim yapıyor? E, yani e, Ergen Mutasarruf'un milli şeyimiz e, Nusret yapıyor. Ömer Nusret. Heh, Talat Paşa'ya çok yakında. Evet. Talat Kaşar grubundan e, demek de e, e, mümkündür. E, yani bakıyoruz bir dönem Diyarbakır, Elazım milletvekillerine İbrahim, e, tarihi ön Hasan Berk, Bekir, Fazıl Ahmet, Aykal Zeki Ayapaydı, Mehmet Nakil, Üceköy e, falan ışıkman. Aralarında bir tek bölge de olmuyor. Bu bölgeyle ilişkin. Selaniklisi var, Manastırlısı var, Sofyalısı var. Bağırlık da Bir e, Makedonya müfekası musallat olmuş. Valiliği de kimseye bırakmıyorlar. Ve bir hat oluşuyor. O hatta işte buralarda görev yapanlar bir bölüm daha sonra Mersin'de var ondan sonra bir bakıyoruz bir bölüme Eti içerisinde, bu tip devlet kurumlarının içerisinde böyle bir dünya oluşuyor. Yani temel mevzular bu. Oralarda tabii şaşırtıcı aile bağlantıları görebiliyoruz. Yani işte o aile bağlantıları orada bir üst yapıyor, işaret ediyor. Ee, yani temel bu şekilde yürüyor, gidiyor. Alparslan Türkeş ile ilgili de tabii bilgiler vermek gerekiyor. Ona ee, da bir geçiş yapmak e, gerekiyor. Suat Demir Mehmet Musret'ten bahsettim. Evet. Ee, Hemen söyleyeceğim. Milli şey dedi. Ee, ben onu merak yani ettim. Tabii, şey. 13 Kasım 1915'te Ergen Sancar'ın o tasarrufuna terfi e, getirildi. E, işte burada tabi numaralar var kendisine ilgili. Ee, Baybun Tehcir'i hakkında divana e, harbi örfinin kararı var. Ee, bu, bu, bu kitap e, Ali Çankaya'nın ülkelerle ilgili olan e, e, kitabıdır. Dolayısıyla Ermeni e, e, tehcirinde işte oradaki katliamlardan sorumlu tutularak Boğazlı Yenkaya makamı Kemal Bey'le birlikte e, idama mahkum oldu ve idam edildi. Ondan bildiğim şeyin dolayı bilimi. E, onunla ilgili söyledim. Yani burada e, var e, Ariyans İsrail'in e, Zirahit Mektebi'ne yazılırmasını istiyorsun çocuğunu. O okul olduğunu anlattık. E, çocuklarından biri daha sonra yüksek madem mühendisi olmuş. Evet bu ülkeyi bu, bu, bu kadar fazla. Yani üzerinde durulacak bir e, konu değil ama üzerinde durulacak başka bir konu var. Çetin Altan bugün saat 16.30'da bir konferans verecek Elazığ gazetesi. Tarih. 4 Ekim pazartesi 1944'tu. Bugün saat 16:30'da öğretmenler lokalinde Avrupa Birliği mevzunda bir konferans vermek üzere gazeteci arkadaşımız çetin altan bugün uçakla yerimize gelerek Avrupa Birliği kendisinin Avrupa Birliği olacağını biliyor bugün 1954'te bir, bir soru olarak duruyor yani Avrupa Birliği üzerine konferans vermek üzere geliyor 1954 öyle bir gün mi biliyor bunu da buraya koyuyorum. önemli görüyor bunu. İlhami Soysal'da Çetin Altan'la ilgili bazı bilgiler de var. Ben de bunlara girmek istemiyorum. Çok önemsemiyorum. Bunu Türkiye İşçi Partisi'ne havale ediyorum. Türkiye İşçi Partisi Çetin Altan mesajı. Benim verecek bir durumum yok. Yani orada dolu mitingleri düzenleyinceye kadar bakım mitingleri düzenleyebilirlerdi. Krom mitingleri düzenleyebilirlerdi. Gümüş mitingleri düzenleyebilirlerdi. Yani bütün e, e, yerelliklerde Beyle, sarmaş dolaş olup o yerellikler üzerinden e, sözde sosyal malına çoğalma politikasıyla ödeyeceklerine başka işler yapabilirlerdi. Bu da işin sonuna ilgili yanı. Sayın Nursi 1957 seçimlerinde oyunu açıkça nepeye verdi. Sayın Nursi'ye göre demokratlar komünizm ve tihsizliğin önünde bir sert vazifesi görüyor. Toplumda açılan ahlaki ruhi zararları felak ediyorlardı. Sayın Nursi'nin batıya karşı takıda işeci Cihar'ın ardından değişti. İngiliz, Fransız ve İngiltere, Fransa ve AB'de artık İttihat-ı İslam'a malik değildi, Emirda'lı kasımda var. Said Nursi başta avede olmak üzere çeşitli vatuh ülkeleri ve yöneticileri hakkında dostane ifadeleri kullandı. Layıkat, layıkasında. ki deminki, e, Celal Bayak, Meys-i Gümur, zatınızı tebrik ederiz. Cenab-ı Hak sizi İslamiyet ve vatan ve millet hizmetinde muvaffak eylesin. Nur talebelerinden ve onların adına Said Nursi'nin namına. Bediüzzaman Said Nursi Emirdağ, samimi tebriklerimizden fevkalade mütahassis olarak teşekkürler ederim Celal Bayan'a yorum yapmayı. gerek bulmuyoruz. Celal Bayan'a bulmuyor. herhalde e, iddia terakkiler itibaren tam hangi bloka dair olduğunu bilir, yaptıklarını bilir. Kendisi üstelik de o bölgenin insanıdır Said Nursi. Ki Sayın Nursi yani, ikan terakkili yani, ilişkileri bilir zaten. Bilir. Yani bizden daha iyi tanıdık Celal Bayan'ı. Yani masolunu da bilir. O partideki masolları da bilir. Eğer İslam'ın... E, e, bayrağı bu şekilde yükselicekse tabii yükseliyor. Bu ara mesela yerel gazetelere baktığımızda hep Arapça ezanı görmüş. Evet. Krom görmeyiz, bakır görmeyiz, bu akın e, e, e, zenginliği görmeyiz. Gelelim. Bizde başörtüsünü görmeniz gibi. Ya yani bir, her, zaman, her, her zaman her zaman her zaman, her zaman e, gösterecekler. Şimdi Ruzi Nazar, Abaslan Türkiye'nin yakını, Abaslan Türkiye Amerika'da, Ruzi Nazarla birlikteler. Alpaslan Türkiye'deki dört turancılık davası filan kilanlara bırakın. Bu gider Amerika'ya. Amerika'da Rusiye nazarla dostluklar. Rusiye nazar kendi sana Türkiye'yle bu, yani bu var önemli, bu var önemli. Ve şimdi tabii şöyle bir durum var. Rusiye nazar, hala şimdi buna bir dizi röportaj yaptı. Onun röportajlarında. Iı, Türkeş'le tanışmasını ıı, anlattı. Ondan sonra ıı, bağlantılarını anlattı. Çocuklarının arkadaş olduğunu ıı, ıı, anlattı. E, yani anlattı ha anlattı. Anlattı anlattı. Ee, şimdi Ruzin Nazar ki. Şimdi Ruzi Nazar bir kere düşünür. Ruzi Nazar düşünür. Iı, Ruh ibn ekibi Hakim içerisinde. Ruh ibn Hakk'dan genel eee gelen, Nazih'in gelen ismi daha sonra Siyahi Kuruluşunda görev aldı. E, buradan bazı isimlerle beraberinde görüldü. Üzün Azerbaycan'da Birleşik Almanya'nın da savaştı. 43'te Berlin Alman Karakol'ları Karargah'ında eee bu Türkistan meclonları ile Alman ordusu arasında ihtilaf subaylığı yaptı bir e, Bu arada Almanya'da Winda adında bir bayan derbendi. Winda'nın babası Baviyar Eyaleti yüksek Mahkeme Başkanı, annesi Kontes. ABD işgal biberleri e, geneli, yargıcın, e, e, yakın dostuydu. Birinci Dünya Savaşı'nda Filistin cephesinde e, savaşmıştı. Kayınpederi e, doğduğu e, Alman. Frankfurt'tan bulunan Archivus Welt'in araçlığı ile 55'te CIA'ya alındı. Ruzi Nazar. Ondan sonra. E, ve çok ilginç, 1959'da CIA'ya istasyon şeplandı. Aynen de şunu da tanıştığı Abededen tanıdığı arkadaşlarıyla görüşüyor. Tam o bunu Ebber Alpay da sorar nazar için. bizim dostumuzdur. Bunu hiç nasıl söyleyeyim? Ceban Madal'ın Türkçeyi öldüreceğine dair bir haber duyuyorum da. Türkçe bizim dostumuzdur. Ölümü Türkiye ile ilgili yakın gelecekteki pardon. Oraya geçmeden başka bir şey. İslemi noktasında burada. Ne tesadüfse seyir başlıyor. En az daha Taymurmadan önce e, Türkiye nerede görebilir? Amerika'da görebilir. En az daha geliyor. En azından bir e, süre bulunuyor. E, ona da bir, gireceğiz edeceğiz. Bundan sonra, e, sonra malum ihtilal içerisinde, hücrenin içerisinde yer alıyor. Ve ne tesadüf? Amerika'daki yakın dostdur, CIA ajanı Bu yüzden ne kadar çok da CIA istasyonları kapanmaları? Şimdi. 27 Mayıs oluyor. araya bir zaman giriyor. İşte bu tasfiyesi gündeme geliyor. E, Türkiye'ye yönelik böyle bir suikast ihbarı alıyor. Madanoğlu üzerinden. Bunun üzerine bu Nazat Büyükelçiyi de atlayarak direkt devreye giriyor. Tehdit ediyor. Türkiye bizim dostumuzdur. Tehdit ediyor. Tehdit üzerine de Amerikan Büyükelçisi diyor ki ya ne yapıyorsun? Yani nasıl olur sen de kendi kendine Cemal Yürsel aradı beni tehdit etmişsin. Madanoğlu içeriden, cevap. Hmm. Türkiye bizim dostumuzdur. Ölümü ile ilgili yakın gelecekteki planlarımızı sekteye uğratabilir. Bu nedenle çok hali müdahale etmemiz gerek. Bunu ben söylemiyorum. Hem ben, ben altı söylüyorum. E yakın isimlerden biri. Ruzi yeni delkiye gönderiliyor. Türkeş tasfiye mençesi de on dörtlerden biri olan. Ruzi yeni delkiye. Korkma albay ben Ruzi Nazar'ım. Nasılsın? Kapı çalınıyor haniden mi? karşısında Nazar. Burada bir işim vardı. Seni de bu arada göreyim. İnanan inansın iş yoluna. Daha sonra İran ve Bonda CIA göreviz Nazar. Ve İran'daki rehinin operasyonu için Bonda'nın ABD'ye gidenlerden dedi. CIA ajanı Nazar'ın elini Ember Altaylı anlatıyor. Nazar'ın karadaki evinde hafta sonları ilginç insanlara katıldığı sohbetler yapıldı. Örneğin Fethi Teret oğlan. Acıvan Sayıgan'ı onun evinde tanıyorum. Rahmetli Acıvan Sayıgan sanki Türkiye'nin Artur Koster'iydi. Bu e, eskiden komünist, sonradan döndüğü kitaplar yazdı. Nazar Fuat Paşa'nın dostluktu. Fuat Paşa dedi, Fuat Doğur, ilk müsteşar. 12 Mart'ı. Ankara'nın erit tabakası, Ruzi Nazar'ın evinin müdahilmeleriydi. Ne güzel, Ankara'nın erit tabakası, şey CIA'nin e, Ankara e, bir roşeti, Ruzi Nazar'ın evinin müdahilmeler arasında. Fethi Tevetoğlu'nun şimdiki şarkıcı Tarkan'ı. E tabi, Ruzi Nazar 1959'da ABD içiliğinin verdiği bir resepsiyonda İNÖ'yle de görüşüyor. Şimdi bu, bu MİT tarihinde ilk kez Sovyet Sovyetoloji eğitimi almak zorunda şereye gönderilen teşvikat mensubu emir altaymışım. Kendi aynı zamanda her bir üniversitede yazamıp yaptı. Nervenin e, en önde gelmiş isimlerinden biriydi. Köylü üniversitesine bağlı Doğu Avrupa araştırmaları esnasında eğitimini aldı. Kurumun başında Konrad Adani danışmanı profesör Boris Neisner. Neisner Brezilya'da ne birisi var. Ne diyor? Fatou bitmüstü şerey. Bakın ileride Siyaya Almanlara Moskova ile ilgili derin istihbaratları bize de vereceğiz. Sevince bak Milli Selimç Milli Kurul. Buradan da albayların söylemişti. Da böyle bir ki. Ve şöyle bir durum var. Tabii bizde bir kitap gösterdim. Bay Salih kitabı. Memduh Şerkat Aser'dan Cumhuriyet Halk kasım genel sekreter ben. Sağ olun. Memduh Şerkat bizim Afganistan ajansımız Türkiye. 1934'te e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel sekreter. Ankara'nın talimatıyla Türkistan'dan e, kaçan gençleri özellikle seçiyor e, ve e, Özbekler Türk Türkmenler bunları Ankara'ya gönderiyor. Bunlar harbiye alıp özellikle subay e, yapılıyorlar. E, ve e, Altaylı Öngü'ne bahsediyorum. bahsediyor. Ve şunu özellikle belirtiyor. Fuat da diyor. Ataşı olarak Memdur Şevket Esen çizgisini izledi. Ne kadar güzel bir e, Birikim. Ne demiştik ki, Müzi Nazar e, Almanların e, Krom Yolu üzerindeki e, o önemli alanlardan birinin e, e, o, o ülkeye mensup bir, e, bir insan. O desem. Kralciler de Amerikadan para aldılar, parayı alan ve bu Emin Sur denilen subayların tasfiyesinde kullanılan parayı Amerikadan para veren de geçti. Gel ki subaylar mason hocasını basıyor. Türk şey soruyu var, diyor ki Simavi sizin bu masonlığın üzerine. Diyor ki, Sayın Simavi bir mesele için bana gelmişti. Görüşmenin sırasında benim masonlara karşı ifade kullandığımı kendisinin de masonlığın savunduğunu yazdı. Ben bu görüşmeyi bugün teferruatıyla hatırlayamıyorum. Ancak gerek Erol Bey gerekse kardeşi Erdoğan Bey, gerekli geliyorlardı. İlk gelişlerde sebep falan falan diyor. Erol Bey ya o Erdoğan Bey görür. Evin önünde birçok defalar kendileriyle görüşmüşlerdi. Floriala görüşten bahsediyor. Fakat bir şeyi de açıkça yalanlamıyor. Yalanlamadı ne? Yalanlamadı da Erol Simavi ile çöl aşamaları arasında bir fotoğrafı da var. E, bak sana bak Emin sana masonlukla ilgili bir hatıramı anlatayım. 27 Mayıs 2019 62 yıllar olmuştu. 9 Kasım 60 Çarşamba günüydü. Benim de o gece mason toplantım vardı. Gazetedeydim. Sıkı yönetimden bir albay telefon etti. Milli Milli Komite Süyesi Alparslan Türkeş. Benimle görüşmek istiyormuş. Peki yere gidelim. Falan falan falan gidiyorlar. Diyor ki, babalini pırlantalarısınız. Siz dışarıya işte falan falan anlatıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ondan sonra ıı, ve ıı, diyor ki diyor ki Türkiye'de işte. uzun uzun uzun uzun, uzun görüşme. Abi, ben hiç ilgisi yok. Mason olan asıl benim dedim diyor, kahkahayı bastım. Sayın Albay, masonluk öyle sizin korktuğunuz gibi bir şey değil. Bu akşam da toplantılar, hemen ellerimi uzattım, manşetlerimi gösterdim. Bakın Albayım, kol duymeler mi, ambleminiz de bulun. Konuştum, konuştum. Bana masonluğunu anlattı dedi, anlattım. Ben de olayım demez mi? Yalanlamıyormuş da burada. Yalanlamıyormuş. Genç subaylar Mason hocasını basıyor. Yapmışlar bunu burada, İstanbul'da. Türkeş'le Erozi İmami'yle görüşmesine bunu dolusu vermiş. Durum bu. Soru. 27 Mayıs ihtilali CIA neser? İŞİD-İMÜZİ-NAZAR bağlantısı oldu. Türkeş'ün T-958'de aslında Elazığ'da girdi. Teratay'da Bağlantısı. Türkçe ve ailesi Türkiye'ye İngiliz pasaportıyla gelmiş. Darbeyle F'ye haber vermiş mi Bu da ilginç. Nasıl bilir bu? Demokrat Partiye bildirdi mi diyor? Tabii bu insanlık duygusu diyor. Alman derşikçi gelder. Der. Bu, bu çok önemli. 10 Eylül 1980, 12 Eylül'de iki gün önceydi. Alman derşikçi gelder. Gizme Alman ve terörle o sayfa ayrıldı. Şirkçi geldi. Şirkçi e Gestapo. Türkiye'den Alman çıkarlarına hizmet edebilecek olanlar arasında Türkiye'nin adını Dışişleri Bakanlığı'na bindirmekte ve kendisiyle temasa geçirmesine büyük yarar olduğunu ileri sürmektedir. MHP'nin yurt dışındaki yandaş dörtlükleriyle geniş araştırmasını araştırmasına 1944 günün gestap oyası ile başlayan daha sonra şöyle demektedir. Aradan 36 yıl geçmiştir. Bu kez Federal Almanya'nın gizli güvenlik e, servisleri aynı e, Türkeş'le uğraşmak zorunda kalmışlardır. Çünkü bugün de 120 milyonun. büyük para dolu kurmamış olan Türkiye. işte devam edip gidiyor. Görüyoruz ki Türkiye şart o dönem itibariyle e, gözden çıkarmışlar. Sizi İçkigel Dergisi'nin araştırmasında Almanya'daki aşırı sadece ödüller mesela kaç açındaki oranlarda de değinilmekte değil. Devam ediyor. Bu çok önemli. 10 Eylül tarifi milliyet. Yani bu önemli. Bir aynı zamanda gözden çıkarmanın e, neticesi. E, Türkiye'nin şimdi biliyorsunuz sonra bir takım paraları ortaya çıktı. İngiltere diye herkes evet. Hayır. İngiltere'deki Deutsche Bank. Gene Deutsche Bank, gene Deutsche Bank, gene Deutsche Ne Bu da böyle. En ilginç noktalardan biri gene. Bunları Bunlar çok fazla hani e, yorum gerektiren hususlar da yok. Sinem Rokta Başkın Türkeş Sesleri. Türkeş 92'nin 92 yılında İstanbul Balat'taki sinagogu ziyaret etmişti. Sinagogdaki dini törenden ayrılırken gençler kendisini baş bu Türkçe tezahüratı ve bozgun selamıyla uğurluyordu. Türkçe bu gençlerin kimliğini şöyle açık yüreklü. Ulusal bir dostluktu. Güçlü Tören bitti. Bunu anlatan ki bunu anlatan Türkçün yakınındaki isimlerden eee bir 13 yılı Hürriyet gazetesi, Velet gazetesi. 19 Ağustos'ta tap tap tap tap bu tarihle işte. güsterilecek. Tören bitti sinagogdan ayrılırken bir sürprizle karşılaştı. Yaklaşık 50 kadar genç bozkurt işareti yaparak başbuğ Türkçedeye sorular atıyorlardı. Sinagog adeta merkezin bütün yalanına dönmüştü. Genel başkanımız da bu gençlere aynı şekilde bozkurt işareti yaparak cevap veriyordu. Gençlerin kimler olduklarını pek anlayamamıştım. Onları küçücük gençler zannediyordum. Genel başkanın anlamlı Efendim buraya geleceğimizi kimse bilmiyordu. Bu gençler nereden haber aldı? Sayıları da pek fazla değilmiş. Bunlar sentimlik çocuklarım ben soruyorum acaba. Dedi. Rahmetli güler şu cevap verdi. Yok Rıza. Rızabı Doğru. Bunlar bizim gençlerimiz değil, bunlar Musa'nın bozkurtları. Bu kadar. Türkiye Şahuklularda hiç savaşmadık diyor. Biz yorum yapmıyoruz. Bizim yorum yapmamıza gerek yok. Yorum Krono politiğinin akışından itibaren burada biz saatlerce Türkçülere anlattık, ideolojiyi anlattık, siyonizm, masonizm hepsini anlattık sentez şeklinde yetmişlerden fışkırıyor. Bu da kişiler önemli değil. Burada e, kişilerin oturduğu düzenekler, kimler? Bunlar son derece e, önemli. Asıl e, bakılması gerekenler e, bunlar ve bu e, süreklilik e, asıl ediyor. Yapmıyor. Dünya budur. Yani e, Türkiyeş krom politiğin en önde gelen kurmaydır. Amerika'daki e, eğitiminden sonra e, geliyor, buraya geliyor. Nereye geliyor? Elazığ'a geliyor. Elazığ'a geliyor. Talafay demir. Artık her gün Elazığ'da bu telegrafı beklemekte, gözlerim kurmuyordu falan filan. Kurmay başka, Kurmay bir başka. Albas'tan ile de çok samimi olmuştum. Hiçbir dakikamız ayrı gitmiyor. Her sahada iyice anlaşmıştık. Diyor. Söylüyoruz o bölgede önemli olmanız gerekiyor ve Türkiye Elazığ'da o dönemde iyi ıı, ilişkiler kuruyor ıı, Elazığ ıı, üzerinden Elazığ'da. Iı, ıı, ilişki kurdukları arasında bir de önemli, Elazığ'da çok önemli bir nakşibendi şekli var. Onlar sürekli görüşüyor, gidiyor, geliyor, bağlantıları var. Bunlar çok önemli. Bu bir Elazığ gazetesi. Türk siyasa tarafında Türkeş. 57-59 yıllarında, yıllarında Elazığ'da görev yaptı Türkeş. Ve MbK'a dahil olması da 55-57 yılları arasında Washington'da NATO Daimi Komitesi'nde Türk Genelkurmay Temsil Eğitim'de görev aldı. Buradaki en yakın dostumuz Ruzi Nazar. Çocukları da kaynaşıyorlar. Ruzi Nazar'ın kızı daha sonra Nobel aldı. Bu televizyonlarda da film olarak gösteriyor, yani sinemada da oynadı. Matematikçi Neşin hayatını yazdı. Yani o Soğuk Savaş'la çıldıran veya çıldırdığı iddia edilen Neşin tabi Nobel'de verdiler. Nazar'ın kızı öyle önemli bir şahsiyettir. Ee, durum bu. İhtilalin Elazığ merkezi. İhtilalin Elazığ'ın merkezi deniliyoruz. Ee, Türkeş'in şark hizmeti. Burada hangi evlerde Elazığ'a ikamet ettiği meselesi var. Çocuklar var. Bu da Türkeş'in arabası. Elazığ'ın. Yani Elazığ'a bu arabayla dolaşıyor. Şu da Elazığ'ın akşibendi şeyi. Yani e, Elazığ'daki dostlar... Elazığ'ın ilk da, apartmanı oturuyor. Tabii ilk apartmanı. Yani e, bu önemli. E, 1958'de Nakşi Şeyh'i Musa Kazım Ael Efendi ile görüşüyor. Ve en Elazığ'ın köy hizmetlerinden mühendis olarak çalışan Beyim Adak'ın da bu görüşmelerden haberdar olduğu yerel gazetede yer alıyor. Bu önemli bilgiler. E, Ruzi Nazar bağlantısı. Hiç e, o konuda söylenecek bir e, e, söz yok. yok. E, bakıyoruz o bölge Türkiye'deki hemen hemen bütün e, silahlı sol hareketler insan kaynağı. PKK bu ettiğimiz darphanaya, İmparatorluklar Darpanesine birkaç kilometre mesafede Fısköy'nde gönülüyor. E, Kontrgerilla'nın İnsan Bankası. Bu zemine e, basıp daha sonra e, devlet içerisinde e, kontrgerilla... Mütç savaşında, kimli savaşta çok önemli roller oynayan yüksek düzeyde diplomatlar e, var, politikacılar var. Bunların isimlerini burada çok fazla telaffuz etmeye belki e, gerek yok. Bunların kökenlere işte e, kendi tabirleriyle ta, e, müdafaa yuruklarına kadar e, dayanıyor ama e, onun çok daha doğru olduğunu e, düşünmüyorum. Ben orada başka e, problemler e, olduğu inancındayım. E, e, bu şansiyetlerin e, en azındaki Yapılanmaya yani bu düzenek işlesin diye e, o yapılanmaya e, ne katkı da araştırmaya değer çünkü bakıyoruz bunların akrabaları Türkiye'de özellikle madencilik konusunda en büyük yatırımları yapan hatta bu sebeple e, maden iş sendikası e, tarafından, dem maden iş tarafından devlete ihbar edilen bu kadar servet de bu kadar madene nasıl el koyulup verilen kişiliklerle iç içe ortaklık ilişkiler var kardeşleri orada, dayılar orada bazı ilişkiler yaptılar. Tarih gene maden politikle bu politik düzeneyi birleştirdi. Gene şiddet, gene iç savaş, gene kendi savaş üzerinden gene politik ilişkiler ve bu politik ilişkilerin aynı zamanda serbest piyasada bir takım birlikteliklerle gelişmesi ve bunların e, bu çerçeve içerisinde e, bağlarının ne düzeyde olduğunu bilmiyoruz ama artık devasa e, servetlere ve medya e, imparatorluklarına hükmediyor konuma gelmeleri. Burada kurulan bir takım e, şirketler, e, yani e, o bölgede e, öyle şirketler var ki e, o şirketler büyük imtiyazlar elde ettiler. İsveç'te, İran'da e, bunların yan kuruluşları, fabrikaları var, İran'a da el atmış vaziyetleri. İsveç, el atma değil tabii. başka. Çin oradan kroma alıyor. Bu meseleyi daha karmaşık hale getiriyor. Ee, Ukrayna e, üzerinden yürüyen bazı dengeler var. Kazakistan'la hep kardeş şehir olma meselesi var. Elazığ'da İktisat Kongresi toplanıyor. Bu meselelere hiç girilmiyor, değinilmiyor. Sanki Elazığ'da hiç bu olmamış. Bu madem mesele Bu kadar anlattım Bunun yüz mislini anlatabilecek durumdayız. Bunlar yok saymıyor. Yok sayma özellikle bir e, örtülü e, anlaşma var. Bu Türkiye'de bir Omer Tayyip gösteriyor. Mafya yasasını gösteriyor. Bu Egemenler arası konuşulmaz. Çünkü konuştuğunuz zaman ürpertici e, güçler, kurumlarla ilişkilerde karşı karşıya kalıyorsunuz. E, bugün de e, e, durum öyledi. Mesela orada e, çok büyük servetlere hükmeden aileler var. Bir de en önemlisi şu, büyük servetler sadece bu değil, mesela mermer alanda büyük e, ocaklar e, var, krom var, bakır var, altın var, bunlar bildikleriniz Erganide petrol var. Ve en önemlisi de şu, kriminal mafyatik sermaye unsurları bu alanlara ayar atmış vaziyette Bu alanların bazılarında e, onları e, çeşitli kırıklara büyümüş olarak e, e, görüyoruz. E, çok çeşitli kırıklar. Ama şunu çok iyi biliyorum ki bunlar Moskral. Bakka planlarında daha büyük sermaye gruplar var. E, bu akışın diğer bir yanında Mersin ve İskender var. Bak oraya bakmak lazım. Kromit üzerinden örneğin e, o bölgede denendi olmadığı bir e, e, fabrika işte e, e, Mersin'de e, faaliyete e, geçiyor diyeyim kadarıyla. Türkiye'de e, bir, bir, bir, yine e, yerli e, yurttaşlarımızdan önemli bir mühendislik ve müteahhitlik firması 70'li yıllarda kromit e, üzerinden orada sözde bir fabrika kuracaktı, ihale edilmişti. Nedense işlemedi, olmadı. İkincisi Mazıdağ. Mazıdağ çok önemli. Elazığ'la entegre bir sistem içerisinde Mardin Mazıdağ'ın e, fosfatı işlenecekti. E, mardin insanlar birbirini öldürüyor. 46 kişi öldürüldü. ama kimse, hele de o bölgede bulunan milletvekilleri, hele de çok aykırı sözler edenler, bugüne kadar kışıkta Mazı Dağı'ndaki servet rüzgarına ve bu entegre yapılanma rüzgarına tek söz etmediler. bölgede bulunan milletvekilleri hele de çok aykırı sözler edenler bugüne kadar kışıkta Mazıl Dağı'ndaki servet üzerine ve bu entegre yapılanma üzerine tek söz etmediler. Bunu e, yapmadılar. Bu, e, olacak bu Olacak bir işti, değil. Olacak bir işti. Yani Mardin Mazıl Dağı'nın e, toslatının Elazığ'daki e, azot sanayiyle e, iç içe işletilmesi e, söz konusuydu. E, fakat e, bu konudaki girişimler de akamete uğradı. Ne oldu? O bölgeye katlayan, o bölgeye insanların birbirini yok etmesi üzerine bir dinamik yerleştirildi. O dinamik, o dinamik, o mekanizma halen daha varlığını sürdürüyor. Dünyanın en zengin fosfat yataklarından biri heba olup gidiyor. Yani bölge insanlığa bir umut bırakılmıyor. Diyarbakır en azından kenetlenmeden bunlar bu şehirler bu Orada Dersin'de kilitlenmeden, iç içe geçmeden hiçbir sorun çözülmez. Dersin, Elazığ'ın diğer vakıf kenetlenecekler diyorlar. Bunların yazgıları Türkiye'nin yazısı. iç içe geçecekler. Çünkü bir haklı ayırmışlar. Üniversitelerin adı bile biri Fırat olmuş, biri dişle olmuş. Mütegallibeler ona göre ayırmışlar. Karşıbısı Türk ülkü blokları oluştururlar. Bunu kırmak lazım. Tüm geride de kırmak lazım. Dersin diyor. diye. Elazığ'da da kenetlenme lazım. Yeniden bu bilinçlenme, yeniden, yeniden bu, bu yetenekleri kazanma da araştırma, faaliyet, eğer bu olmazsa hiçbir şansımız olmayacak. Büyük bir kampanyosuyla karşı karşıya bizi bırakacaklar. Bu bölgelerin, bu bölgenin insanlarının kenetlenmesi, Türkiye'nin de kenetlenmesidir. Yoksa sahte emperyalizm damgalı yedirilmiş projelerle varılabilecek hiçbir yol, diğer yol. Ben öyle, efendim işte Türkler, Türkler, bunun üzerinden de kılmıyorum. Aynen de şehir adı vererek söylüyorum. Diyarbakır'ın çocuğu Elazığ'ın çocuğuyla iç içe geçecek. Yani maçlar üzerinden bile o koymuşlar. Nasıl parçalamışlar? Nasıl yok etmişler? Yani e, bu, bu, bu, bu bu çok önemli. Bu kenetlenme olmazsa birkaç uşak daha heba e, gidecek. Bunun özünde de açıkçası deminden beri anlattığımız bütün bu, bu, bu, bu olgularla, Orada bu yapılarla iç içe geçmiş sahte tarikatlaşmayı, sahte dindarlığı, egemenlik ilahiyatları da parçalayacaklar. Gerçek düğünden gerçek e, yol tarih çünkü oradaki tarikatlar tarihlerini kaybetmişler Yolsuz tarikat olma, tarihi olmayan. yani kıblesi siyaya olan siyaya tarik, olan tarikatla işbirmez kadraca silkeleyecek ne işler var orada Amerikalıların Almanların isvesiler bunlar mı gelip tutaracaklar bu bölgeyi o kaynaklara müthiş bir e, e, ortak e, sahiplik bilinci bir e, birlik tıpkutuyla yapışmak, hiç kopmamak lazım. Hiç bir dakikayı boş geçirmeden, tekrar toprağa kenetlenerek birlikte yüklenmek lazım. Umut burada. Eğer bunu yapmazsak bir geleceğimiz olacak ama bir geleceğimiz elbette olacak. Bizim bu konuşmayı yapmamız bile bir, bir umuttur. Büyük bir umuttur. E, bu taşıyacağız tabii içimizde. E, ve e, şu var, e, o bölge meteorolojisini tarihini, gücünü yeni baştan ve meşgubiyetinde sahte milliyetçiliği, sahte bağımsızlıkçılığı, sahte dindarlığı, sahte solu, sahte sağlı, sahte milliyet perverliği, kadiraca hatayı, hepsinin gerçeği üzerinden meselesini değerlendirecek, konuşacak. Gerçeği de yoksa o gerçeği yaratabilecek insani bir potansiyel bir o bölgede var. Nasıl farklılıkta bir Amerikalı varsa İstanbul'da da biz varız. Hiç kimse de bu alana biz gireriz de, bu alanı istediğimiz gibi yağmalarız da, kendimize göre biz bunu istediğimiz gibi eğer büker çekeriz de diye davranmaya kalkmasın cevabını veririz. Kitap yazarak veririz, çıkmıyoruz televizyonlara bizi mecbur bırakmasından dolu yaparız, mücadeleye gireriz, burada bizler varız, hiç kopmuş değiliz, o bölge yalnız değil. Diyarbakır yalnız değil, Elazığ'ın yalnız değil, dersin yalnız değil, i̇nsan avcıları, insan avcıları o bölgeden ellerini çeksinler. Sahtekarlar o bölgeden ellerini çeksinler, bunun başka yeri yok. Ve o sahteliklerin tarih içerisinde nasıl akıp geldiğini, bugüne nasıl akıp geldiğini bir parça araladığımızı, gösterdiğimizi düşünüyorum. Tekrar tekrar söylüyorum, her türlü mücadeleye hazırız, bu konuda herhangi bir sahtekarlık gelir bize çarpar düz ederiz. Entelektüel olarak dümdüz ederiz. Ee, yani bu alandan çeker, giderler. Onun için işte buralarda kışkırtmalar var da işte bilmem emperlerim bu sandıklamaları bıraksınlar. Bu işin nasıl gerili ayakları olduğunu burada gösterdik. Kimlerin, kimlerle beraber oldukları gösterdik. Burada biz kapitalizme karşıyız. Burada biz bütün egemenlik sistemine karşıyız. Burada bu egemenlik sisteminin Diyarbakır kemirmesine, Elazığ'ın kemirmesine karşıyız. Ee, burada o, o sistemin halen geri belli olmayan, e, neredeyse kaybolmuş ergani. Madem ne olduğunu oradaki çocukların bile bilmediği e, o efendim e, e, yapıya, paruya, çerniye, buralara yani hiçbir içinde, hiçbir içinde e, tarihi unutmamak gerekiyor, belleyi tazelemek e, gerekiyor. Bu, bu, bu ön koşul. Ve orayı artık ne kontüklarıyla insan avuzu olarak kullanmalı, çünkü o böyle bir çocuğu dik, özgüvenli olduğu için en safar ile yurt meselelerine giriyor. Tıpkı bir ister bakır gibi olan insanı, saf bakır gibi değil işlenmemiş. Onun için her işin içerisinde artık yeter. Bu çatışma tohumlarını orada geçermeden bizim sözü atmamız lazım. Bunu yapmamız şart. Ve e, özellikle de üzerimizdeki medya baskısı konusunda çok kuvvetli olmamız gerekiyor. Çünkü hangi medya kurduğunu izlerseniz çatışma kültürünün nasıl toplumladığını görüyorsunuz. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde örnek e, verdik. En muteber e, işte, Kürt davasını sözde taşıyan isimlere bakıyoruz. E, ne yapmışlar? sayfalar dolusu alan çalışması var, aşiret çözümlemesi var. Bir tek satır kitaplarında maden bilinci, maden kurusu yok. Asıl bunlar yoksa yarabbim adam oluyorsun. Hani bilim olgulara dayalı? Hani gerçeklere dayalıydı? Niye halka bunları unutturdunuz? Niye kitaplarımıza bunlara yer vermiyorsunuz? Sürekli olarak besleyin çatışmayı, besleyin çatışmayı. Gerçekten Kürtlerin önüne yığın değil ki, sizi sevdi anlaşması kurtaracaktı, sizi bu kurtaracaktı. Lozan Türkleri kurtardı mı ki, sevdi kurtarsın. Yani e, o bakımdan e, meseleleri yerli yerine oturtmak lazım. Bayraksız istilaya? Hayır. Biz bu bayraksız istilayı reddediyoruz ve e, açıkçası bu bölge çözümlerini bütün Türkiye için ortaya koymalıdır. Bu mecburiyette bölgecilik üzerinden e, hiçbir beşeri çözüm olamaz. Bölgecilik üzerinden de hiçbir üzerim gelecek olamaz. Bunun da hazırlığını yaptıran Uluslararası şirketler yerel özellikler üzerinden maden kaynaklarını e, kullanarak anlaşmalar yapmak peşindeler. Uluslararası şirketler. Buna asla müsaade etmemek lazım. O zaman ne olacak? O zaman şu olacak. Kırıntısı bile olsa karşımızda organize olan devlet yapısı bize ait olacak. Zahmetli şeylerin devlet olacak. Devlet devlet e, şu anda hiçbir sınıfın çıkarına hizmet etmeyen. Vesayetçi bir bürokratlar topluluğu değil. Bürokratlar gelir gider. Arka planlar gücü anlattık. Ya şey. bu da para var, burada da finans var, bu da sermaye var, burada da borsa var. Bunlar var. Bu da, bu da dünya finans merkezleri var, kapital merkezleri var. Benim e, anahtarıyla söyleyeceklerim bunlardı ve e, şu var. E, Türkiye bütün bu bölgeyle de kapsayacak fazla. E, bu bölgelerken bütün Orta Doğu'yu kapsayacak tarzda o peki aşam ölçekte bu e, ham işleme konusunda kendi belirlediği ölçüklerle planını e, yaparak bir bakır anayasası yapmalı bir krom anayasası yapmalı, bir petrol anayasası, bir bulunday anayasası, bir soğan anayasası. tüm bunları yapmalı. E, bunun dışındaki e, tüm e, çıkışlar çocuklar sahtedir. Sahte, e, sahtelik üzerine sadece bu e, paylaşımın, daha doğrusu bu paylaşmamın e, devamı e, e, yürürülüktedir. De. E, ne olacak? Türkiye'de en tepedeki yüzde yirmi gelinin yüzde altmışına koymaya devam edecek. Belki de rakam dağıdı. Bundan sonrası artık e, siz bilirsiniz. Bunu e, ancak e, söyleyebiliriz. E, ama son sözlerimiz şudur. Harpurt'ta bir Amerikalı, İstanbul'da bir Harpurt'tur. Buradayız, buluyoruz. Elbette mücadelemizi vereceğiz. Evet Suha, 6 saatlik uzun sonu bir söyleyişi oldu. Emeklerine çok teşekkür ediyoruz. Bizi aydınlattığın için çok teşekkür ediyoruz. Bayağı ciddi bir araştırma. Ee, ve burada da artık bitirelim. Ee, çünkü öğlen'den beri gece 12'ye kadar süren bir evet. sohbet oldu. Evet çalışmaların devam etmesini de temenni ediyoruz. Bu e, yaptığımız çalışmalar bizim için önemli. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.